Charlie Coffin ise bu boynuzun buzu delmeye yaradığını söyledi. Çünkü kılıç balina kutup denizlerinin yüzüne çıkıp da suların buz tuttuğunu görünce boynuzunu havaya kaldırır, buzları deler geçermiş. Ama bu iki savında doğruluğu kanıtlanamaz. Bana kalırsa kılıç balina bu solak boynuzunu nasıl kullanırsa kullansın yapacağı en güzel iş onunla kitap sayfası açmaktır. Kılıç balinaya dişli balina, boynuzlu balina, tek boynuzlu balina dendiğini de duydum. Canlı yaratıklar arasında her zaman görülen tek boynuzun en garip örneğinin bu balinada bulunduğu su götürmez. Vaktiyle papazların yazdıkları kimi kitapları karıştırırken, bu tek boynuzun eskiden yaman bir panzahir olarak kullanıldığını öğrendim. Bununla yapılan ilaçlar pek pahalıya satılırmış. Erkek geyik boynuzlarından nişadır ruhu çıkarıldığı gibi kılıç balina boynuzundan da bayılan bayanlara ayıltmak için amonyak ruhuna benzeyen bir ruh çıkartılır. Eskiden bu boynuz başlı başına bir merak konusuymuş. Eski bir kitabın söylediğine göre Sir Martin Forbisher her seferden dönüşünde kraliçe Elizabeth Greenwich sarayının penceresine çıkar, gemi Thames nehrinden geldiği sırada inciler ve elmaslarla dolu eliyle ona mendil sallarmış. Bu kitabın dediğine göre Sir Martin Fropshire seferden dönüşünde kraliçenin önünde diz çökerek ona görülmedik boyda bir kılıç balinası boynuzu armağan etmiş ve bu boynuz uzun zaman Windsor şatosunda asılı kalmış. İrlandalı bir yazarda Earl of Leicester’ın yine diz çöküp kraliçeye tek boynuzlu bir kara hayvanının boynuzunu armağan ettiğini anlatır. Kılıç balinasının görünüşü pek hoştur. Bir pars postu gibi süt beyaz bir zemin üstünde kimi yuvarlak kimi yumurta biçiminde kara lekeleri vardır. Yağ yüksek kaliteli, berrak ve güzeldir ama çok yağ vermediği için bu cins balina az avlanır. En çok kutup çevrelerindeki denizlerde bulunur. Cilt 2, Oktavo, Bölüm 4, Katil Balina Nantakıtlılar bu balina üstüne doğru dürüst bir şey bilmezler. Doğa bilginleri ise hiçbir şey bilmezler. Benim uzaktan gördüğüm kadarıyla aşağı yukarı büyük yunus balıklarının büyüklüğünde olduğunu söyleyebilirim. Pek azılı bir balıktır. Yam yam denilebilir ona. Büyük folyo balinalarını dudağından yakalayıp bir sülük gibi oraya yapışıp kaldığı ve koca hayvanı öldüresiye hırpaladığı olur. Katil balina hiç avlanmaz.'' Yağının ne biçim olduğunu da hiç öğrenemedim. Bu balinanın adı hiç de ayırıcı olmadığı için bunu beğenmeyebilirsiniz. Cilt 2 OKTAVA BÖLÜM 5 DÖVEN BALINA Bu sayın bay, düşmanlarını dövmek için bir değnek gibi kullandığı kuyruğuyla ünlüdür. Büyük folio balinalarının sırtına biner, onları döve döve yüzdürerek yol alır. Bu döven balina, katil balinadan daha az bilinir. İkisi de yasa dışı okyanuslarda bile yasa dışı yaşamanın çaresini bulmuşlardır. Burada cilt iki oktavo biter, cilt üç dua kimo başlar. Duokimolar. kimolar, bu ciltte en küçük balinalar bulunur. 1- Hurra yunusu, 2- Cezayir yunusu, 3- Ağzı unlu yunus. Bu konuyu ayrıca incelemeyenler, boyları genel olarak dört beş ayağa geçmeyen balıkların, halkın hep koskocaman olarak düşündüğü balinalarla bir araya konmasını belki garipseyebilirler. Ama Do-Dekumo diye ele aldığımız balıkların, benim verdiğim tanıma göre, yani balina su püskürten yatay kuyruklu bir balıktır tanımına göre, birer balina oldukları su götürmez. Cilt 3, Do-Kimo, bölüm 1, Hurra, Yunus'un. Bu balık dünyanın hemen her yerinde bulunan, herkesin bildiği yunustur. Ona bu adı ben verdim. Çünkü çeşit çeşit yunuslar vardır. Onları da birbirinden ayırt etmek gerekir. Hep oynak sürülerle keyifli keyifli dolaştıkları, özgürlük bayramında havaya fırlatılan şapkalar gibi birden denizlerin üstüne fırladıkları için onlara bu adı verdim. Gemiciler onları görür görmez sevinçle hurra diye bağırırlar. Çok keyifli olan bu balıklar dalgalar arasında hep rüzgara karşı çıkarlar. Hep rüzgara karşı yaşar bu delikanlılar. Gemiciler onları uğurlu sayarlar. Bu kıvrak balığı görüp de üç kere hurra diye bağırmazsanız Allah yardımcınız olsun. İçinizde mutlu sevincin zerresi kalmadı demektir. İyi beslenmiş tombul bir hurra yunusu bir galon temiz yağ verir. Bu balığın çene kemiğinden çıkartılan güzel ve ince yağ son derece değerlidir. Kuyumcular ve saatçiler bu yağı kullanırlar. Gemiciler biley taşlarının üstüne sürerler bunu. Yunus balığının lezzetli bir eti olduğunu bilmezsiniz sizler. Bir Yunus'un su püskürteceği de aklınızdan geçmemiştir herhalde. Gerçekten de püskürttüğü su öyle azdır ki kolay kolay görülmez. Ama bundan sonra elinize bir fırsat geçerse iyice bakın Yunus'a. O büyük ispermeçet balinasının bir minyatürüdür aslında. Cilt 3 Doğu Kimo Bölüm 2 Cezayir Yunus'u ''Bir korsan, çok azgın bir korsan. Pasifik okyanusundan başka yerde bulunmaz sanıyorum. Hurra Yunusundan biraz daha iri olmakla beraber, biçim bakımından ona çok benzer. Kızarsa köpek balıklarına bile kafa tutar. Ona avlamak için denize sandal indirdiğimiz çok oldu ama yakalandığını hiç görmedim. Cilt 3, Doğa Kimo, Bölüm 3, Ağzı Unlu Yunus.'' Yunusların en büyüğüdür ve bugüne değin yalnız Pasifik Okyanusu'nda görülmüştür. Balıkçıların şimdiye dek ona verdikleri tek ad Kuzey Balinası Yunusudur. Çünkü hep büyük folio balinalarının yakınlarında bulunur. Biçim olarak hurra yunusundan biraz başkadır. Onun gibi tombalak ve keyifli de değildir. Hatta derli toplu bir efendi kılığındadır. Öteki yunusların çoğunda bulunan sırt kanadı onda yoktur. Sevimli ve kuyruğu vardır ve gözleri bir kızıl derinin fındık rengi duygulu göz na Gel gelelim unlu ağzı her şeyi berbat eder. Tüm sırtı, yan yüzgeçlerine değin kapkara olduğu halde birden gemi teknesinin parlak bel çizgisi gibi belirli bir çizgiden sonra renk değiştirir. Bu çizgiden aşağısı kafasından kuyruğuna değin bembeyazdır. Üstü kara, altı beyaz bir balık. Beyazlık kafasının bir yanını ve tüm ağzını kaplar. Bu da ona bir çuvaldan yeni un çalmış bir hal verir. Sünepe, pasaklı bir hal. Ya Yunuslarının yunuslarınınkine çok benzer. Duode Kimo bölümünden sonra bizim yöntem yürümez oluyor. Çünkü balinaların en küçüğü yunustur. Yukarıda belli başlı deniz ejderlerinin hepsini saydık. Ama bunların dışında adı sanı bilinmez, yarı gerçek, yarı efsaneye kaçan bir yığın balina vardır. Bir Amerikalı balinacı olarak onları kendim görmedim, lafını işittim ancak. Gemicilerin verdikleri adlarla sıralayacağım onları. Böyle bir liste ileride bu konuyu inceleyecek ve benim başladığımı tamamlayacak olanların işine yarayabilir. Bu sayacağım balinalardan bazıları gelecekte yakalanırsa büyüklüklerine göre folyo, oktavo ya da do ciltlerimize kolayca alınabilirler. Şişe burunlu balina, çin sandalı balina, çörek başlı balina, cape balinası, kılavuz balina, top balina, pürtüklü balina, Bakırlı balina, fil balina, buzda balina, kuok balina, mavi balina ve benzeri. İzlandalı, Hollandalı ve eski İngiliz yetkililerine sorularak bilinmeyen balinaların böyle garip adlı başka başka listeleri de yapılabilir. Ama ben bu işe girişmeyeceğim çünkü artık kullanılmayan bu eski adları Deniz Ejderhası efsanesiyle dolu hiçbir anlamı olmayan kuru bir gürültü saymamak elimde değil. ''Son olarak şunu söyleyeyim. Burada tam bir yöntem kurmak istemiyorum demiştim. Görüyorsunuz ki sözümü tuttum. Balinagillerle ilgili incelemeyi burada bitmemiş olarak bırakıyorum. Yarım kalan Çankulesi'nin üstündeki vinçle hala bitmemiş duran büyük kolonya katedrali gibi. Mimarlar küçük yapıları yaşarken bitirebilir ama büyük yapıların, gerçek yapıların bitirilmesi her zaman gelecek kuşaklara bırakılır. Herhangi bir şeyi tamamlamaktan Tanrı korusun beni.'' Tüm bu kitapta bir taslaktır nasılsa, bir taslak bile değil, bir taslağın taslağı, ey zaman, güç, para ve sabır. Sırası gelmişken bu bölümde, balina gemisindeki kaptanların av işleriyle ilgili küçük bir özelliği üstünde duralım. Bu özelliği meydana getiren zıpkıncı kaptanlar sınıfı, balina gemilerinden başka hiçbir gemide yoktur. Zıpkıncılık mesleğinin büyük önemini şu da gösterir. 200 yılı önceki eski Hollanda balinacılığında bir balina gemisinin kumandası bugün kaptan dediğimiz kişiye verilmezdi yalnız. Kaptan kumandayı speksinder denilen başka bir kaptanla paylaşırdı. Bu sözcük aslında yağ kesen demektir ama zamanla zıpkıncı başı anlamına gelmiştir. Eskiden kaptanın işi gemiyi yürütmek ve yönetmekti. Av işlerine ise yalnız Spek Sinder ya da zıpkıncı başı bakardı. Britanyalıların Gönland balinacılığında bu eski Hollanda sözü speksiyoner diye büyük bir biçim alarak sürüp gitmiş ama ne yazık ki bu görevin eski önemi bir hale azalmıştır. Speksinder bugün sadece zıpkıncı başıdır ve kaptanlardan çok aşağı bir yeri vardır. Bununla beraber bir balina seferinin başarısı zıpkıncıların yararlık göstermelerine bağlı olduğu için Amerikan balinacılığında Spek Sinder sadece balina sandallarında önemli bir baş olmakla kalmayıp kimi durumlarda örneğin balina bölgesindeki gece nöbetlerinde güverte kumandanlığı da ettiği için denizlerin anayasasına göre meslek üstünlüğüne saygı gösterilir ve tayfadan ayrı yaşar ama yine de tayfa onu kendinden biri sayar. Denizde kaptanlarla tayfa arasındaki büyük ayrılık şudur, kaptanlar geminin kıçında, tayfalar burnunda yatarlar. Bu yüzden balina gemilerinde de, ticaret gemilerinde de, ikinci, üçüncü ve dördüncü kaptanların kamaraları kaptanınkinin yanındadır. Amerikan balina gemilerinin çoğunda da zıpkıncılar geminin kıçında otururlar, yani yemeklerini kaptan kamerasında yerler, kaptan kamerasının yakınında yatarlar. Güney denizlerindeki uzun balina seferlerinde, bu seferler insanların eskiden de şimdi de yaptıkları tüm seferlerin en uzunudur, en küçüğünden en büyüğüne değin, hiç kimsenin kazancı belirli aylıklara bağlı değildir. Kazanç tüm geminin talihine, karşılaştığı tehlikelere, herkesin ortakça gösterdiği uyanıklığa, yiğitliğe, çalışkanlığa göre değişir. Bu yüzden disiplinin biraz gevşediği ticaret gemilerindekinden biraz daha az olduğu söylenebilir. Ama bu balinacılar her ne kadar bir Mezopotamya ailesi gibi senli benli yaşasalar da kaptan güvertesindeki titiz protokol binde bir gevşer ve hiçbir zaman tümüyle yok olmaz. Birçok Nantakıt gemisinde kaptan güvertesinde bir aşağı bir yukarı öyle keyifli bir cakayla yürür ki savaş gemilerinde bile böylesine rastlayamazsınız. Kaptanı görenler sırtlarındaki külüstür mavi şayaktan bir elbise değil de Roma imparatorlarının mor kaftanı sanırlar. Pekuot'un somurtkan kaptanı hiç böyle saçma gösterişlere düşecek adamlardan değildi. Tek beklediği saygı söylediklerinin hemen ve sessizce yapılmasıydı. Kaptan güvertesine çıkmadan önce hiç kimseyi ayakkabılarını çıkarmaya zorlamazdı. İleride uzun uzadıya anlatacağımız kimi olaylar dolayısıyla Kaptan Ahab'ın tayfaya her zamankinden ayrı bir biçimde tepeden konuştuğu ya da sert konuştuğu olmuştur. Ama Kaptan Ahab'ın bile denizlerin yüce törenlerinden ve geleneklerinden ayrıldığı söylenemezdi. Kaptan Ahab'ın bu gelenekleri zaman zaman kullandığını, kendi gizli amaçlarını bunların arkasında sakladığını da ileride göreceğiz. İçindeki sultanlık hırsını belirtmek için bu protokollere gerek duyuyordu. Bunlar sayesinde diktatörlüğü karşı konulamaz bir güce dönüşüyordu. Bir insan kafaca denenli üstün olursa olsun aslında az çok bayağı ve aşağılık gösterişlere başvurmadan başka insanları sürekli olarak buyruğu altına alamaz. Onun için gerçek sultanlar, Tanrı'nın yeryüzüne yolladığı sultanlar, dünyanın başına geçmekten kaçarlar. Dünyanın verebileceği şanları, şerefleri bunlara düşkün olanlara bırakırlar. Böyleleri, halktan üstün yanlarından çok, gerçek krallardan aşağı yanlarıyla ün kazanırlar. Bu küçük gösterişlerse hele politikanın aşırı ve boş inançlarıyla birleşince, öyle bir güç kazanırlar ki, en büyük bir ahma bile başta tutabilir.